sevgili mümin ve muvahhid kardeşlerim Evliyaullah'ın hallerini, hayatlarını ve mübarek sözlerini okumaya devam edeceğiz. Seyyid-ül Taife, Cüneydi Bağdadi Hazretlerindeyiz. Geçen hafta başladık, bu hafta devam ediyoruz okuduğumuz kitap da bu hususta en sağlam en selahiyetli en kıymetli bir mübarek zatın yazdığı kaynak eserlerden sayılan mühim bir eser baskısı da güzel yapılmış alim yazmış alim neşretmiş aşağıya notlar koymuş her bakımdan kıymetli bir eser okuyoruz Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin Efendim 297 senesinde Halife'nin Tahta çıkışı bayramı gününde Cuma günü vefat edip cumartesi edildiğini Okumuştuk Yani Cüneydi Bağdadi Büyük alim Fıkıhtan Fetva da veriyor Yani İlm-i da çok iyi bilen bir kimse. kimse. Ve esneden hadis Hadis de rivayet etmiş. Alimlerin hepsi hadis alimi değildir ama Hadis-i Şerif'i de teberrüken az da olsa rivayet etmişlerdir. Oradan da sevap kazanalım diye. Çünkü bazı rivayetler var İnsan elli tane hadis, kırk tane hadis bilirse, rivayet ederse, öğrenirse, ezberlerse ahirette büyük mükafatlara erecek. Alimler haşr olmayacak, öyle sayılacak diye onun için hadisler meşgul olmuşlardır. Tasavvuf ilmi eğer fıkha dayanırsa, ilmi fıkha dayanırsa yani Kur'an'a, hadise dayanırsa, şeriat ilimlerine dayanırsa ve hadis-i şerife dayanırsa, sünnet-i seniyye-i nebeviyeye dayanırsa, yolların en güzeli olur. En sağlamı olur. Cennete götüren yol olur. Takva yolu olur. İhsan makamına insanı götüren, makamı ihsana kavuşturan, arif-i billah yapan, mahfub ilahi yapan bir yol olur. Çok önemli. Hadis-i Şerife bağlı olmak. Bunun dışında bazı insanlar vardır. Belki yolları doğrudur. Ama kendileri cahil kaldığından yanlış sözler söyleyip yanlış işler yapıyorlar. Bazılarının da yolları, felsefeleri akılları, fikirleri zaten yamuk yanlıştır. Yamuk giderler. Allah bizi Kur'an-ı Kerim'in yolundan, şeriatin yolundan, Kur'an-ı Kerim'in yolundan, Peygamber Efendimiz'in yolundan ayırmasın. Mühim olan odur. Tasavvufun da temeli odur. Aslı odur. Bozuk tarikatlar çıkmış, içki içen, bazı günahları işleyen zümreler türemiş. Onlar sapıtmışlar. Yolu şaşırmıştı. Nasıl Hazreti İsa Aleyhisselam hak peygamber olduğu halde, İncil hak kitap olduğu halde, Hristiyanlar sonradan Hz. İsa Aleyhisselam'ın yolunu bırakıp da nasıl haça tapmışlarsa, sapıtmışlarsa, cehenneme gidecek sözler söylemişlerse, kafir olmuşlarsa eh, bazı insanlar dikkat etsin sapmasaydı ayağını kaydırmasaydı sapıtmışsa kusur kendisindir. Tasavvuf asıl tasavvuf takva yoludur, Kur'an yoludur. Peygamber Efendimizin halidir, ahlakıdır. Öyle olması lazım. Onun için fuka dayanması lazım. Hadisi şerife dayanması lazım. şeriatin dairesinin içinde ortasında Efendim başının tacı olması lazım şeriat. Hadis de rivayet etmiş mübarek. Hem fakih alimiymiş, fıkıh alimiymiş fakihmiş, hem de hadis de rivayet etmiş teberrükten bir hadis şerifini yazıyor müellif. Diyor ki müellifin kendisi Ebu Abdurrahman es Fulemi. O da büyük alim. Hatta sena Muhammedübbürlallahil hasus. bize hafız sıfatıyla mevsuf olan Muhammed İbni Abdullah hadis olarak söyledi, nakletti. Biz ondan aldık bu hadisi şerifi diyor. Ravinin ilk ravinin ismini böyle veriyor. Bu Ebu Abdullah Muhammed İbni Abdullah İbni Muhammed İbni Hanz Veys İbni Nuaym, İbni Hakem Efendim Ebb Rahmani el hakim el nisaburi el Hafiz el Ma'ruf ibn el Bey imamu ehli hadis fi yani zamanında hadis ilminin imiş. kitabı yazan şahsa bu hadisi nakleden birinci ravisi Velmel, mellif, velmel, nasıl fiil, velmel, nasıl fiil, kütübenlere, lâm, yüz bak ilamiz diha. Hadis iminde öyle eserler yazmış ki emsali yazılmamış. Kimse onu geçememiş. Böyle bir alim. Kâne alimen, arifen, vasıf, fıkhı, alim bir kimseydi, arifdi, irfanı da vardı efendim, fıkıda iyi bilen bir hadisçiydi. Vülü de fi şehri Rebi'il evvel Rebi'il evvel ayında doğmuştu. Senede iddia ve işbine ve selasemiye selasemiye 321 hicri yılında Nisa burada doğmuştu. Ve bir biha yevmet süresa ve yine Nisa burada vefat etti. Salı günü talihsiz sefer, sefer ayının 3'ünde senede Hamsin ve Erda'ın'yı 405 senesine vefat etti. Birinci ravi bu. Bak, bu kitabın kendisinde yok. Bu kitabın neşreden Allah razı olsun Nurettin İbni Şüreyf'inin koyduğu bilgiler. Allah rahmet eylesin, Allah razı olsun. Mısır'da iyi bir alimmiş, güzel. Bu bilgiyi verdi, Allah razı olsun. Ve ala haddesena bükeyr Ahmed el haddad es sufi Bu, demin adını söylediğimiz meşhur hadis âlimine de bu hadisi kim rivayet etmiş? Bükeydiz ve Ahmed el-Haddad es el sufi rivayet etmiş. Haddad, demirci demek. Yani adam hem âlim, dikkat edin muhterem kardeşlerim bunu yeri gelince söylersiniz, hem âlim hadis rivayet ediyor, hem Haddad yani demirci yani kimseye yük olmuyor elinin emeğiyle çalışıyor kazanıyor hem ticaretini yapıp geçimini sağlıyor hem de ilimde zirre olmuş önder olmuş işte hakiki sofilerin hakiki alimlerin hakiki müminlerin sıfatı budur kimseye yük olmazlar Kim, kimsenin hakkını yemezler elinin emeğiyle alnının teriyle geçinirler onu bunu istismar etmek, sömürmek, dilenmek, birisinin sırtından geçinmek, onun bunun sadakasıyla geçinmek, böyle şeyleri sevmezler. Çalışır, öğrendiği ilmi başkasına öğretirken para istemez, maaş istemez. Çalışır, kazanır, ilmi Allah rızası için öğrenir, Allah rızası için öğretir. Böyle sağlam insanlardır yakın zamana kadar böyle geldi hoca talep eden para istemez, para almaz efendim e, onu istismar etmez e, helal lokma yemeye çok dikkat eder helal lokma olması için de bir sanat ile meşgul olur, çalışır ter döker, elinin emeğiyle, alnının teriyle geçinir, helal lokma odur diye onun için bakın adı Haddad, demirci demirci ama alim Şimdi araba bakalım cihanda hem demirci olan hem alim olan bir insan bulacak mısın? Bulamazsın. Şimdi bulamazsın. O devirde, yani demircilik, laf olsun diye. Yoksa demircilik de yapmaz adam ama, alnının teriyle geçinmek için. Yoksa demirciliği falan, dünya gözünde değil, dünyaya aldırdığından değil. Ama, helalinden kazanacak, alın teriyle kazanacak diye demircilikte de yapmış. Sofi, Sophie, sofiymiş. Şimdi, Sofilere beleşçi diyenler utansın. Veyahut sofi deyip de başkasının sırtından geçinmeye kalkışan zamane sahtekarlar utansın. O da var. Şimdi eğer otursak da doğru konuşmamız lazım. İstismarcı varsa o da utansın. Bak, hakiki sofiler elinin emeğiyle geçiniyorlarsa kimseye yük olmuyorlar. Sen de öyle ol. Veyahut da tasavvuf aslında onu bunu efendim şey yapmak değildir. Sömürmek değildir. Tembellik değildir. Onun bunun sırtından geçilmek değildir. İşte hakiki söküler böyledir. Bunu da bilelim. Yani söyleyecek, söyleyecek zaman gelir. Çünkü ne diyorlar? Tekkeler tembellerin yuvası haline gelmiştir. Yalancı. Söfi çalışır, başkasına da fayda sağlar. Çalışır kazancını sofra tanzim edip başkasının karnını doyurmakta harca. İbrahim Bey eten tacit hasta bıraktı, sarayız saltanatı bıraktı, elinin emeğiyle geçinildi, kazancıyla yiyecek içecek alırdı, arkadaşları ya kaldığı medreseye getirirdi, onları sofra açardı, böyle mühim kardeşlerim derdi. Sofi budur. Tasavvuf yar olur var olmamaktır. Çok sevdiğim bir tarifi bu tasavvufu. Tasavvuf dost olmaktır ama dostluğuna yük olmamaktır. Bunu, bunu böyle bilin ben sofiyim, ben dervişim, ben tarikata bağlıyım diyen tasavvufu böyle yaşasın. Sofilere de bedefçi, tembel, istismarcı diyenler de utansın. Onlara da bu misalleri söyleyin. bir Mekke'de ha, bu demircilik ola, yapan bu alim, müellifimize hadisi rivayet eden ikinci ravi Mekke'deymiş mübarek Mekke'de söylemiş veya hadisi Mekke'de rivayet etmiş ona tabi Mekke-i Müzerreme, Medine-i Münevvere müminlerin aşık olduğu bir yerlardır eskiden insanlar oraya kalkar giderlerdi şimdi de gidiyorlar, ne farkı var Dağlar kadar fark var. Dağlar kadar fark var, fark var. Yerler, göller arası kadar fark var. Eskiden oraya giden insan çölleri geçerken çok sıkıntı çekiyordu. Orada yaşarken çok sıkıntı çekiyorduk. Şimdi çölleri uçakla geçiyoruz. Lüks içinde orada yaşıyoruz, cebimizde paramız var diyoruz ev klimalı yani lüks yifli havayı serinleten cihazlarla of oh, serin odalarda oturuyoruz. Efendim kebapların her çeşidini yiyoruz. Döner kebap, piliç kızartması. Efendim meyve sularının her çeşidini gidip içiyoruz. Falanca şey dükkan çok güzel yapıyor. Hadi ona gidelim. Dağlar kadar farklı. Eskiden mahrumiyet yeriydi ama Aşık mahrumiyete aldırmaz. Gider. Şimdi bolluk yeri, bereket yeri. Şimdi oraya giden buradan daha çok rahat ediyor. O ayırıyor. Mekke'de rivayet etmiş. Haddes enel Cüneydübnu Muhammed Ebu'l-Kasım et Buna da bu Mekke'de bu hadisi söyleyen kimseye de Muhammedoğlu Cüneyd isimli şahıs hadisi rivayet etmiş. Ebu'l-Kasım et isimli. O da Haccet Sena ez Hasanu Hasanuzlu Arefe. bize de bu hadisi Arefe oğlu Hasan rivayet etti demiş. Bu kimmiş? Hasan ise Arefe el Abdis Ebu Ali el Zavdabi el Muaddib. Kalu anhu innehu sekatun. Bu terbiyeci bir adammış, Bağdat'ta yaşıyormuş. Muaddib terbiyeci demek. Efendim, güvenilir insan demiş kaynaklar bunun hakkında. 10 lira tabiıyla uzun yaşa yaşamış Heh, Bir de insan Kur'an'a göre yaşarsa takvaya uygun ömür sürerse ömrü bereketlenir uzun ömürlü olur tarihi açın insanların ömürlerini hesaplayın padişahlar ne kadar yaşamış alimler ne kadar yaşamış zenginler ne kadar yaşamış abitler, zahitler ne kadar yaşamış? Ölçün bakalım. Ne tahmin edersiniz? Padişahlar ve zenginler miden daha çok yaşamış? Hayır. Takva ehli insanlar, abitler, zahitler, alimler gündüzleri oruç tutup geceleri uyumayıp ibadet edenler çok yaşamış. Neden? İbadetin bereketi, ibadetin canlılığı, ibadetin teyzinden, bereketinden, bak ne diyor buna da? On lira tavilen uzun yaş yaşadı. Allah uzun ömür verdi. Ömrünü uzun etti. Ömrünü uzattı diyor. Öyle olur. İç içmezsen, kumar oynamazsan, haram yemezsen, helalinden kazanırsan, sıvayı rahim yaparsan, hayrını, sadakanı verirsen Allah senin ömrüne ömür katar. Ömrünü uzatır. Sıvayı rahim ömrü uzatır diyor Peygamber Efendimiz. Onun için iyi Müslüman olacaksın. İyi Müslüman olmak uzun yaşamanın da reçetesidir. Uzun yaşamak mı istiyorsun? Sağlam yaşamak mı istiyorsun? Bunamamak mı istiyorsun? İhtiyarlamamak mı istiyorsun? Kur'an ehli ol, abid ol, ibadet ehli ol, hiçbir şey olmaz. Ama Allah'ın emirlerini dinlemezsen, hadisi şerifleri dinlemezsen, çizgıdan saparsan o zaman çeşitli şeylere uğrarsın. Ceza, ceza çekersin çok yersen, çok uyursan, çok tembellik yaparsan, çok sağlam olmazsın. Aksine, işte şöyle olur, böyle olur filan, cezasını çeker. Öyle efendim. Fakat Aşem, ne de Işirin ne yüz yirmi sene yaşamış mübarek. Ve ma tesene tesedbin ve hamsine ve iki yüz elli yedi senesinde vefat etmiş. Tabi yani burada seneler hep hicri kameri senedir. Bizim tarihimizde, şu cumhuriyetten önceki devrede söylendi mi? Şu senede öldük bu de kaldı. O ne demektir? hicri kameri sene demektir. Bize şimdi neyi öğrettiler? Miladi seneyi öğrettiler. Miladi sene neyi anlatır? Hazreti İsa'dan bu zamana Güneşin etrafında dünya kaç defa dönmüşse işte o seneleri anlatır. Kameri sene ne anlatır? Peygamber Efendimizin Medine'ye hicretinden bu zamana kadar ayın efendim e, 12 defa dünyanın etrafında dolaşmasından hasıl olan şu kadar kameri sene geçtiğini anlatır. Bu ikisi farklıdır. Kameri sene 354 gündür şemsi sene 365 gündür. Biz kendi örfümüzü, adetimizi bilelim. Hocam işte bilmem şöyle böyle birisi itiraz etmek isterse, cevap olsun diye söylüyorum. Yani konuşma birçok yönden bize bazı fikirler versin diye söylüyorum. Roman rakamlarını biliyor musunuz? Biliyoruz hocam. I harfi gibi olursa bir olur, iki tane. I harfi gibi olursa 2 olur. 3 tane I harfi gibi olursa 3 olur. Ondan sonra bir I harfi gibi bir V gibi olursa 4 olursa, olur. Ondan sonra V gibi olursa 5 olur. I harfi bu tarafa geçerse V'nin sağ tarafına 6 olur filan. 8 nasıl olacak? Dur söyleyeyim hocam biraz düşüneyim de. V harfi yapacaksın. Ondan sonra üç tane ı ı ı koyacaksınız, ı ı ı ı oldu sekiz. Bunlar ne matematik yapılır, ne yazı yazılır, ne iş görülür ama adamlar kullanmışlardır işe İşe yaratmadığı halde matematiği canlandıran Müslümanların rakamlardır İslam rakamlarıdır. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, buna derler ondalık sistem. Bu Araplarındır. Yani Müslümanlarındır. biz Müslümanlarındır. İslam rakamlarıdır matematiği kalkındıran. Matematiği geliştiren İslam rakamlarıdır. Yoksa roman rakamlarıyla matematik olmaz. Hadi bakalım üç ve beşi topla. Alt altta yaz da bir şey çıkar. I, I, I X, X, X, X binlerle, 38 yazacaksın. Üç tane X, efendim, bir tane V, üç tane I, 38 ben onu tırk tırk yazarım biter. Oldu toplama çıkarma her şey kolay vesaire. Yani adamlar bozuk olduğu halde onu öğreniyorlar. Japon kendi alfabesini öğreniyor. Çinli kendi kargacık burkacık alfabesini öğreniyor. Sen Kur'an yazısını öğrenmezsen ayıp değil mi? Japondan utanmaz mısın? Avrupa'dan utanmaz mısın? Dedenin yazısı Kur'an'ın yazısı Her şey onunla yazılmış Eski çeşmelerin üstünde Senin dedenden sana miras kalan Farlanın tapusunda Her şeyde o var O harfleri öğrenmemek olur mu? O rakamları öğrenmemek olur mu? O tarihi öğrenmemek olur mu? Olmaz Olmuyor Avrupalı öğreniyor Avrupalı ramen rakamlarını öğreniyor Yunancayı öğreniyor Yunanlıların dinlerini öğreniyor. Pis, edepsiz Yunanlılar. Fransızın birisi bir şey yazmış. Kitap yazmış. Arkadaşlar getirdiler bana. Şöyle okudum. Fransız yazmış. Bir değil. Dünyanın en edepsiz, en akılsız, en dinsiz, en terbiyesiz milleti. Yazıyor bölüm bölüm her şeyde. Ahlaki bakımdan kusurlarını, hırsızlıklarını, vefasızlıklarını, efendim dinsizliklerini, imansızlıklarını hepsini sıralamış. Ama Avrupa'lı öğreniyoruz Durduruyor. Sebebi var. Duvarların içinde boş küpler koymuş ağızları bu tarafa doğru. Neden? Ses kaliteli olsun diye. Ses kaliteli olsun diye. İmam oradan ihtiyar hafif sesiyle hatayı oturduğu zaman en arkadaki bile duyacak gibi neden her şeyi hesaplamış mihrabın için böyle yapmış üsün niye böyle yapmış ses buradan çarpsın arkaya gitsin diyor yansıma kanunlarını biliyor ses kanunlarını biliyor hava hareketi kanunlarını biliyor efendim mimarlığı biliyor matematiği biliyor kaç bilinmeyenli denklemle hesaplanacak işleri hesaplamış, hayret ediyor Amerika'dan gelen profesör kardeşimiz tanı eşdadını Ecdadının yaptığı çiniyi bugün Amerikası, Avrupası Rusyası, Japonya'sı yapamıyor Süleymaniye camiine koyduğu çiniyi yapamıyor onun içindeki renkleri veremiyor bir yerde köprü yapmış dedelerimiz Nerede köprü yapmış? Edirne tarafında bir yerde. Balkan Ardı sırasında bombalamışlar, yıkmışlar. Düşman gelmesin, gitmesin diye hani köprüler berhava ediliyor. Yıkmışlar. Sonradan yapmak gerekmiş. Köprünün öbür tarafları var. Yıkılayın yerini yeniden yapmak istiyorlar. Su temelini oyuyor. Küp köprü yıkılıyor gene. Yaptıkları yer. Öbür taraf yıkılmıyor. Yeniden yapıyorlar. Su altını oyuyor. Yeniden yıkıyor. Çare bulamamışlar. Demişler ki ya ötekiler niye yıkılmıyor? Onu inceleyelim. Neler bulmuşlar? Ejdat suyun orayı oymaması için neler bulmuş? Hayretler içinde kaldım. Anlattılar da. Ecdadını tanı. Tanı da Sevmeye bileceksen o zaman sev. Avrupalı tanı da bakalım sevebilecek misin miden kaldırırsan. Başta hersekteki katliamı kim yaptı? İngiliz, Fransız, Alman, boş, boş şeyleri, hem Sırpları destekledi, hepsi yaptı. Başta en sorumlusu İngiliz. Fransız komutan da yardım etmiş, Alman da mali destek vermiş el milletin milletun vahibetun, küfür hepsi aynıdır. Fark etmez. A, B, C olmuş, Alman, Fransız Amerika vesaire fark etmez. Parasını veriyorsun, parasını ödediğin silahı sana vermiyor. Şunu şöyle yap diye bir şey götürüyorsun, el koyuyor. Ondan sonra Ermeniler bizim e, köylerimizi basmış, çocuklarımızı yakmış, öldürmüş, Ermenileri katran ettin diye itiraf et diye baskı yapmaya kalkıyor. Neden? Küfür hepsi aynıdır da ondan. İnsafı yoktur, edebi yoktur, vicdanı yoktur, Allah korkusu yoktur, utanması, arlanması yoktur, gerçeğe bağlılığı da yoktur. işi sahtekarlıktır. Tanı. Tanırsan bakalım sevebilecek misin? Sevemezsin. Onun için kendi maziimize ait kendi ecdadımıza ait, kendi örfümüze ait şeyler. Kusurlu acaba kusurlu mu? Olabilir. Belki kusurludur. İncele bakalım. Göreceksin ki kusurlu değil. Ekmeğimiz güzel. Ekmeğimiz güzel. Pey peynirimiz güzel. Yoğurdumuz güzel. Bulgurumuz güzel. Pastırmamız güzel. yani rubatımız güzel, her şeyimiz güzel. Çünkü Müslüman insan, Müslümanca düşünmüş yapmış. Her şeyimiz güzeldir, temizdir. Evet. Bunlar ara bilgiler ama bunlar da faydalı. Hatta Selam Muhammed İbni Küseyir'inin kürfi. Kürfeli Küseyiroğlu Muhammed de ona söylemiş. Bu şeye, efendim, çok uzun yaş yaşayan zata, o kimmiş? Onun hakkında da bilgi var. Ebu İshak el-Kürfi Kadime Bağdat. Bağdat'a gelmiş Kürfeden. Nezela'in de Nehri Kerhaya. Kerhaya Nehri kenarına gelmiş ve haddese orada hadis izni öğretmiş isteyenlere ve vahkanu yerel nefihide isen hadis alimleri onun bir kusurunu görmediklerini söylüyorlar. İyi bir hadisçiydi diyorlar. Yani hadisi kimden aldığını bak nasıl anlatıyor. Oraya getireceğim. Bu teferruatı onun için okuyorum. Amr İbni Kaysi'nin Mela'i An Atiyye An Ebi Said'e An kale Bu küfe sonra Amr İbni Kaysi o atiye'den o da Ebu Said El Fuduri radıyallahu anh'ten işitmiş sahabeye kadar geldi bak peygamber efendimiz şöyle dedi derken bizim alimlerimiz kendisinin kimden duyduğunu onun kimden duyduğunu onun kimden duyduğunu nasıl söylüyor bütün hepsi mağrı tanınmış insanlar hepsinin notu belli kalitesi belli işte İslami ilimler böyledir İslami ilimler böyle titiz dikkatli ortaya konulmuştur. Hadisler böyle titizlikle toplanmıştır muhterem kardeşlerim. Tabii bu rivayet zincirinde Ebu Abdurrahman Sülemi'den sonra kim var? Muhammed İbni Abdullah El Hafiz bir. Mükevillâ Ahmet El Haddad El Sûfîki Demirci yani iki. Üçüncüsü Cüneyd. Cüneyd-i Bağdâdi Demirci'den işitmiş. Demirci de öteki şeyden işitmiş. Bu kitabı yazan da ondan işitmiş. Ama Cüneyd'e kadar kimler getirdi bu hadis şerifi? Onu da aşağıda okuduk. Gelelim hadisin kendisine. İşte burada bir şey bilmiyorsanız öğrenin. Biliyorsanız misal olduğunu görün. Ne kadar güzel bir misal olduğunu. Bizim alimlerimiz ciddi insanlardır. Söylediği sözün kaynağını, mesnedini söyler. Şuradandır diye efendim doğru konuşur. Her şeyin doğrusunu arar hadisin böyle kimden duyulduğunu anlatan kısmına senet derler. Hadisin senedi derler. Veya isnat zinciri derler. Böyle hadisi şundan duydum, şundan duydum diye söylemeye isnat etmek derler. Senedini söylemek manasına. Tabi bu da şu insandan şu insana diye zincir gibi, halka gibi olduğundan isnat zinciri diyorlar. Senet. Hadisin bir senedi vardır bir de kendisi vardır, metni vardır yani ne bir hadis neyse o ama o hadisi sana kim getirdi o senedi, senetsiz değildir, senedi vardır her şey sapasağlamdır ne buyurmuş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretleri, başımızın tacı, serverimiz, rehberimiz önderimiz Muhammed Mustafa, serverimiz o, önderimiz o rehberimiz o numuneyi, imtisadımız o. Başımızın tacı o. Gönlümüzün sultanı o. Öyle mi? Hakikaten öyle mi? Hareketlerimize göre. Eğer tam bağlanmış, tam yolundan gidiyorsak doğru öyle. Tam bağlanmamışsak önder de değil. Bağlanmayan insan önder edinmemiş ki. Onun önderi de değil, serveri de değil, rehberi de değil. Peki Kim? Amerikalı, İngiliz, falanca filozof, filanca zıpır, filanca deli, filan. Adam felsefe okuyor, değişiyor. Adam kolojiye gidiyor, değişiyor. Adam Amerika'ya, Avrupa'ya tahsile gidiyor, değişiyor. Acayip bir kılıfla geliyor, acayip kafayla geliyor. Senin beğendiğini hiçbir şey beğenmez. Haberi yok çünkü. Bu güzelliklerden haberi yok. Bu sandığın içindeki mücevherattan haberi yok. Sevmiyor. Neden? Başka türlü yetiştirdiler, kandırdılar. Aldattılar. Gitti, elden gitti. Amerika'ya gitti, elden gitti. Avrupa'ya gitti, elden gitti. Ahlakı bozuldu, kafası bozuldu, imanı bozuldu, fikri bozuldu. Sevgisi kalmadı, saygısı kalmadı. E, hiçbir şey kalmadı ne buyurmuş peygamberimiz zişanımız, serverimiz, rehberimiz, önderimiz, Muhammed Mustafa Efendimiz Efendimiz diyoruz. Ne demek? Ben onun kölesiyim demek. Efendimiz. O efendim, ben onun kölesiyim. Hizmetindeyim demek. Hizmetindeysem tamam, iyiysem yalan. Hizmetindeysem tamam, iyiysem yalan. İhzerû firâhsefe rûmîn فَاِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورُ اللّٰهِ taala böyle buyurmuş Peygamber Efendimiz اِحْزَرُوا <gülüyor> edin korkun demek, çekinin, sakının korkun, nereden korkacağız neden korkacağız فِرَاسَتَلْ <gülüyor> mümin <gülüyor> müminin ferasetinden, anlayışından sezgisinden efendim, korktuk senin sakladığın şeyi anlayıverir, kalbindeki niyetini sezi verir Kötü maksadını anlayıverir. İftikun ifraş eden mümin, müminin ifraş kork. Sen onun hakkında kötü şeyler düşünüyorsan söyleyiverir. Feina hu? Yenzurü bi nurillahi teala. Çünkü o bakarken Allah'ın nuruyla bakar. Allahu Teala'nın nuruyla bakar. Ne demek Allahu Teala Hazretlerinin nuruyla bakmaz? Allah-u Teala Hazretleri başka insanlar için karanlık olan noktaları ona verir, o görür. Gafil insan karşısındakinin kalbinden ne geçtiğini bilemez. Bilemez. Ne düşünüyor senin hakkında bu adam? Bilmem. Ama Allah arif kuluna, sevgili veli kuluna onun içini gösterir, karanlık yerini aydınlatıp görür o zaman. Bunun kalbinde fesat var. Bunun maksadı şu. Bunun buraya gelmekten maksadı söylediği değil. Başka art niyeti var diye anla. Neden? Allah karanlık yeri aydınlatıyor. Bilinmeyen yeri ona gösteriyor. Allah'ın yardımı olunca öyle oluyor. Bu nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki Allah bir kulu sevdi mi? Sevdi. Sevdi mi onun gören gözü olur, işiten kulağı olur, söyleyen dili olur, tutan eli olur, yürüyen ayağı olur. Yani o insan artık öteki insanların yapamadığı şeyleri yapacak duruma gelir. Yani onların görmediğini görür, onların duymadığını duyar, onların gücü yetmeyen şeye güç getirir, onların varamadığı yere varır. Onların varamadığı yere varma ne diyoruz? Tayyi mekan diyoruz. Mekanı katlayıveriyor. Tay etmek, dürmek, katlamak demek. Hop, öbür tarafta. Hop, diğer tarafta. Ne yaptı? Tayyi mekan. Yani mekanı katlayıp mesafeyi dürüp, mesafe kalmadığı arada. Hop, öbür öbür tarafa gidi verdi. E, kalbindekini bilmiyen deniliyor. Keşfi Zamair derler, gönlündekini keşfediyor, anlıyor. Saklamaz, anlıyor. Efendim. Sonra, efendim, Hazreti Ömer mihraptan minberden otururken ne demişti? Iraktaki İran'daki askerler seslenmiş. Ya Sariye Elcebel, ya Sariye Elcebel diye seslenmiş. Duyuruyor oturduğu bile. Sariye de duyuyor. Hazreti Ömer Medine'den sesleniyor tarihe de binlerce kilometre uzakta Irak'tan duyuyor. O da, o da Allah'ın sevgilisi, o da sevgilisi. Duymak da meziğer, duyurmak da meziğer. İşte Allah sevdiği kulunu böyle yapıyor. Anlayışım da öyle yapar. İttekû, iki İki rivayette var. İhzerû firasetel mümin. Müminin anlayışından, sezgisinden sakının. Çünkü o Allah-u Teala'nın nuruyla bakar. Karanlık bir yer kalmaz. Aydınlanır. O görür, bilir. Demek. Allah taravjetleri sevdiği bunlara yardım eder. Misalleri yüzlerce binlerce misali var. Mevhani diye bir şahıs e, Cami-i Keramati'l Evliya diye bir kitap yazmış. Şöyle 4-5 parmak kalınlığında büyük boy bir kitap. Çok kerametleri yazmış. Tarihten, Kur'an'dan, hadisten efendim çok kerametler yazmış. Siz de dikkat ederseniz zamanımızdan bazı Allah'ın sevgili kullarının kerametlerini görürsünüz. Size görürsünüz. Keramet tarihe ait bir şey değildir. Şimdi de olur. Şimdi de olabilir, görebilirsiniz. Müminin ferasetinden sakının, korkun. Çünkü Allah-u Teala'nın nuruyla bakar. Peki, Kur'an'da böyle bir şeyin olacağına dair delil var mı? Ve kara اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ lil لِلْمُتَوَسِّم۪ينَ Okumuş ki Peygamber Efendimiz اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ lil لِلْمُتَوَسِّم۪ينَ Bu olayda efendim ferasetli insanlar için deliller vardır. Ayetini okumuş. Bu ayet nerededir? Hicr suresinin yani 15. sure olan Fatiha 1. sure, Bakara 2. sure, Ali İmran 3. sure, 15. sure Suretul Hicr'dır. Hicr suresinin 75. ayetidir bu. İnne fî zâlike leâyâtin lil mütevessînîn. demek yani bir şeyin alametinden sezip anlayan demek. Eee müteferrisîn demek yani feraset sahipleri demek. O ayette feransel sahiplerinin olabileceğini anlıyoruz. Peki bu ayet hangi konu ile ilgilidir? Onu da izah edelim. Muhterem kardeşlerim. Bu ayet Bu ayet Semud kavmi ile ilgilidir. Arabistan'ın ortasında diyelim. Yani Şam ile Medine arasında. Medine'den kuzeyde Vadi Tema diye bir yer vardır. Oraya yakın bir yerde. Efendim, hatta orada medainin hali Salih Aleyhisselam'ın şehirleri denilen bir bölgede vardır. Bir kalıntı da vardır bugün. Medayini Salih derler. Harabelerin resimleri arkeolojik kitaplarında mevcuttur. Eski eser kütüphane şeylerinde kitaplarında Semut kavmi orada yaşamış. Yani Medine'nin kuzeyinde bir yerde yaşamış bu Semut kavmi. Allahu Teala Hazretleri ona o kavme Salih Aleyhisselam'ı peygamber göndermiş. Allah-u Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor ki müslüman kardeşlerim, kendisine peygamber gönderilmeyen hiçbir ümmet, hiçbir belde yoktur. Hepsine Allah birilerini göndermiştir. Neden? Önce gönderecek, hakikatleri öğretecek, ondan sonra asileri cezalandıracak. Ondan. Adaletinden dolayı. Hatta adaletten önce Rahmetinden dolayı. Kullarına acıdığı için peygamber gönderiyor. Peygamber ne yapıyor? Cennetin yolunu öğretiyor kullara. Cehenneme düşmemenin çaresini söylüyor. Ey kullar! Aman cehenneme düşmeyin. Şöyle şöyle yaparsanız cennete gidersiniz. E bu rahmet değil mi? Rahmet. Ve ma esselnâke illâ rahmeten dil âlemîn. Biz seni ey Resulüm, ey Muhammed-i Mustafa'm. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Ne demek? Acıdığımız için demek. Merhamet ettiğimiz için demek. Rahmeten bil alemin ne demek? Türkçesi, hani kaba türkçesi, öz türkçesi, insanlara acıdın da seni ondan peygamber gönderdim demek. Manası o. Rahmeten bil alemin demek Allah insanlara rahmet ediyor. Yani merhamet ediyor demek. Rahmet, merhamet manasına. Acıdığı için. Göndermese hepsi sapık olacak, sapık kalacak. Gönderiyor ki Acıyor ki cehenneme düşmesinler, cenneti kazansınlar diye. Allah peygamberleri insanlara acıdığı için gönderiyor. Doğru yolu göstermek için. Biz çocuğumuzu korumak istediğimiz için bir tutuyor muyuz? Aman demiyor muyuz? Mesela büyük çocuğumuza demiyor muyuz? Aman kardeşine dikkat et. Başından ayrılma, elini bırakma. Sokağa kaçmasın. Başına bir hel gelmesin. Neden? Çocuğumuzu seviyoruz, korumak istiyoruz allah Teala Hazretleri de her millete peygamber göndermiştir. Ahir zaman peygamberi peygamber O kıyamete kadar onun hükmü devam edecek. Neden? Peygamber efendimizin söylediği şeyler korundu. Korunacak. Hem Kur'an-ı Kerim korundu, korunacak kıyamete kadar hem de peygamber efendimizin hadisi şerifleri korundu ve kıyamete kadar da korunacak ihtiyaç yok. Peygamber efendimizin söylediklerini alimler insanlara anlatacak. Tamam. Peygamber gelmeyecek ama peygamberin sözlerini insanlara anlatan Allah'ın sevgili kulları, evliyası, alimler, fazıllar, kâmiller bu vazifeyi yapacak kıyamete kadar. Eski ümmetlere peygamberler gelmiş. Ad kavmine Hud Aleyhisselam gelmiş, Mısır kavmine efendim Musa Aleyhisselam gelmiş, daha önce Yusuf Aleyhisselam gelmiş efendim Semud kavmine de Feltekse ile Semud kavmine de Salih Aleyhisselam gelmiş dinlememişler bu insanlar acayip biz de korkalım, siz de korkun. yani insan kendisine güvenmesin, kendisini doğru yolda sanır ama yanlış olabilir, kendi kendini kontrol etsin peygamber gelmiş de peygamberin sözünü dinlememiş birçok kavim cezasını bulmuş belasını bulmuş yani bak doğru söyleyeni kabul etmeyebiliyor insanlar neden? inattan dolayı kalın kafalılıktan dolayı edepsizlikten dolayı menfaatim elden gitmesin diye düşündüğü için şundan veya bundan ama sonunda belasını buluyor Semut kavmine Salih Aleyhisselam'ı göndermiş Salih Aleyhisselam'ın nasihatlerini dinlememişler semut kavmi helak olmuş Nasıl helak olmuş? Bir korkunç ses sayha diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir korkunç sayha bir korkunç ses gümbürtü olmuş. Ondan sonra hicareten sonra üzerlerine taş yağmış. Pişmiş taş yağmış. Şemud kavminin üstüne. Masal gibi gelir insana. Ama Kur'an ayeti. Korkuş bir ses, ondan sonra da üstüne pişmiş, taşlar yağmış, kavim altında kalmış. Masal gibi gelir size. Efsane gibi gelir. Masal gibi gelmese bile anlayamazsınız. Ben çok iyi anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Çünkü Suğde Arabistan'da biz Mekke'den Medine'ye giderken ve Medine Münevvere'de bazı yerleri gezerken gördük. Çatır çatır, kara taş, kaya. Üstünde insan yürüyemiyor. Deve gezemiyor. Hare diyorlar. Yani böyle sıcak, kılgın taşlar. Böyle pütür pütür. Kalefer cürüfü gibi. Kaleferde hani kömür yanar da böyle cürüf olur ya, onun gibi ser. Pütür pütür pütür pütür İnsan üstüne basamıyor, yürüyemiyor, geçemiyor. Buradan oraya geçemezsin. yürüyen üstünde. Şimdi koca makineler var. Graderler var. Kazıyıcı, kürüyücü, efendim, dedici, efendim, atıcı, kaldırıcı, iş makineleri, yol makineleri var. Bu taşları kaldırıyorsun, altı taş çıkmıyor. Altı taş değil. Veya yol mesela, tepe böyle geçmiş, buradan yolu kesmişler, iki tarafı yarma olmuş, yol yarılmış üst tarafı kaya alt tarafı kum oradan gördüm ki siz de Mekke'den Medine'ye böyle karayoluyla giderseniz nasip olursa siz de göreceksiniz kumların üstüne kaya yağmış, kızgın kayalar yağmış, akmış gürültü ne? gürültü ne? patlamış cümbür diye patlamış ve kayalar yağmış. Aşağıda şey, şeyleri örtmüş. Bunun misali çok. Tabi kuzeye doğru, medine veren Münevveren'in doğru 700 kilometredir tebik. Vadi teyva ortasındadır. Yani 300-350 kilometre ötesi. İşte orada da öyle olmuş. Semih kavmi aşağıdan bir patlama efendim ee, ee, Cebrail aleyhisselam kanadıyla ters yüz etti deniliyor. Altı üstüne gelmiş. Efendim üstüne taş yağmış. Kızgın taş. Tamam. Aynen. Gidip görebilirsiniz. Neden? Cezalandırmayı murat etti Allah. Yanardağı patlattı. Tepelerine kızgın kaya parçaları düştü, düştü, düştü. Gökten kızgın kaya parçası nasıl düşer? Gör işte. Öyle düştü, helak oldu. Neden? İnna minel mücribi mine müntatimun. Muhterem Kâdîsler, biz de o Allah'ın kullarıyız bak. Dikkat edin, biz de 20. yüzyılda İstanbul'da yaşayan sen, ben, o. insanlar biz de o Allah'ın kullarıyız. Ne buyuruyor Rabbimiz? İnnâ minel mücrimine müntafimûn. Hepsini anlarsınız. İnna ben azimüşşan demek. allah Teala Hazretleri azamet sigasıyla böyle buyuruyor. İnna minel mücrimine mücrimlerden ''Müntekîmûn'' intikam alırız, İntikam alıcıyız. Biz mücrimlerden intikam alacağız. Niye biz diyor? Azamet sigası olduğundan. Ne demek? Ben mücrimlerden intikam alırım. Mücrimi boş bırakmam, cezasız bırakmam, canına okurum, belasını veririm, kahrıma uğratırım demek. Eski ümmetlere yapmış, cezayı vermiş, gazabıyla muameleyi yapmış, cezalandırmış. İşte gezdin, görün. Gidin, Semud kavminin üstüne nasıl taşların, kızgın taşların yağdığını görür. Altına üstüne geldiğini. Sonra, sen de İstanbul'da günah işlemekten kork, titre. Allah'ın yolunu bırakma. Kur'an'ın yolunu bırakma. İmanı bırakma. Hedefsizliğe sapma. Şeytana uyma. İçki içme. Kumara dalma namazı bırakma, zinaya girme, kumarı oynama. Çünkü Allah cezasını, belasını verir. Kıssadan maksat nedir? Hisse almak. Neden bu Kur'an-ı Kerim'de eski ümmetlerin kıssaları anlatılıyor? Yeni ümmetler hisse alsınlar diye. Hisse alalım diye. Bu bir roman değil, bizi de ilgilendiren bir olay. Biz de o Allah'ın kuluyuz. Biz Allah'a güzel kulluk edersek, Allah güzel rahmetiyle muamele eder. Eğer içimizden bazıları Allah'a asi olur da günahlara saparsa, Allah da eski ümmetlere ceza, zela verdiği gibi onlara cezayı, belayı verir. Hissemizi alacağız, dikkat edeceğiz, yıkılacağız. olacağız. Ama, şu daha güzel değil mi? İşin bu tarafını düşünmekten önce, Rabbımız bize ne nimetler veriyor? Şu memleketimizin güzelliğine bak, bolluğuna bak, meyvelerine bak, havasına bak, suyuna bak, efendim çarşıdaki, pazardaki meyvelere, sebzelere, yememize, içmemize efendim bak. Ne kadar nimetler vermiş Allah. Bana bu kadar nimetleri veren Rabbime şükür babında ben de güzel ibadet etmek durumunda değil miyim? Seve seve ibadet etmeli değil miyim diye sevgiyle, aşk ile ibadet etmek. Bu daha iyi değil mi? Bu daha iyi. Ama öyle. Ama böyle. Hem seveceğiz hem de tabii Allah'ın gazetinden kendimizi korumaya çalışacağız aziz ve kardeşlerim. Evet. Güneydi Bağdadi bu hadis-i şerifi rivayet etmiş. Yani bazı hadis rivayet işleriyle uğraşmış. Al sana misal diyor. Kitabı yazan misal veriyor. Demek ki Allah'ın sevgili kulları insanın içindekini dili vermiş, söyleyi vermiş. Misal. Misal. Ankara'da bir kardeşimiz vardı. Sağdır inşallah şu sıralarda hala. Güneydoğu Anadolu'da jandarma çavuşluğu yapmış. Dağın başında karakolda. Atları varmış, o zaman cip falan yok veya yol yok, Kirin gideceği, efendim, karakol, jandarma karakolu, bu da jandarma çavuşu. Yakınlarında bir evliyadan mübarek zat varmış. Herkes elini öpmeye gidiyormuş, seviyormuş, mübarek bir zatmış, alim bir zatmış, meşhur bir zatmış, ismini söylediler, söyledi o. Demişler ki şu mübarisatı biz de ziyaret edelim, biz de emni öperim, doğrusu alalım. Olur, yapalım. Ama demişler, üç, üç arkadaş gidecekler, o yakın kasabadaki o zatı ziyaret edecekler. Demişler ki içimizden birer niyet tutalım, öyle gidelim, bakalım evliyamı bilecek mi? Bakalım içimizden tuttuğumuz niyeti bilecek mi demişler. Efendim, üçü de niyet tutmuş. Bir tanesi abdestsiz gitmiş. Ben demiş abdestsiz gideceğim, abdestsiz gittiğimi bilsin. Hatta bu süsü. Öyle anlatıyor arkadaş. Bir tanesi evliya ise bize hindi ismermesin. Yani yemeğe oturttun bizi topraya hindi ismermesin. Bir tanesi de eğer evliyaysa şu sorunun cevabını versin. Bir konuyu düşünmüş kafasından. Üçü atabilmişler, o beldeye gidiyorlar. Anlatıyor bunu, vallahi diyerek, vallahi billahi diyerek anlatıyor arkadaş. Böyle atlarla toz, tozlu yoldan giderken, karşıdan böyle koşturarak atını tozlu tozutarak yolu, birisi gelmiş, selamünaleyküm, aleykümselam demişler. Siz demiş, o mübarek saati ziyarete gelenler misiniz? mışler yani kasabadan birisi geliyor siz falan cezatı birrefe giden misiniz? evet demişler selam söyledi selam söyledi o zaten içinizde bir tanesi abdefsizmiş atte sahsın öyle gelsin dedi bak daha gelmedi dedi. kasabaya girmediler da şöyle diyor baş çavuşmuş o da şöyle baş çavuşa baktım diyor neredeyse attan böyle düşecek gidiyor yani o kadar bozdurdu diyor, fena aldı diyor hemen orada gitmiş gizledi yıkanmış buzül adresi almış ondan sonra gitmişler işte güzelce karşılamış bunları sofra ikram etmiş yemek bırakmamış yani yemek yiyince de öyle demiş sofraya hindi getirmiş Bak, birisi onu tutmuştu niyet olarak ondan sonra söz arasında da üçüncünün sorusunu da cevaplandırmış nedir bu işte müminin ferasetinin bir misali 20. yüzyılda efendim böyle şeylerde olduğunun misalleri. Evet. Aziz ve kardeşlerim. Gelelim Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin söylediği mübarek sözlere. Şimdi mübareklerin hayatlarını okuyoruz. Hallerini konuşuyoruz. sözlerinde de okuyacağız. Bakalım bu mubarekler nasıl mutasavvufmuş. Bu mubareklerin tasavvuf anlayışı nasılmış bir göreceğiz yani. İnce sözler söylüyor bunlar büyük zatlar. Tarihe geçmiş insanlar bunlar. Semitü Muhammed'den Abdullah ibn Şerzan yekul Kâle Cüneyt. Şerzan oğlu Abdullah'lı Muhammed'den ben duydum diyor şu kitabın yazarı. Cüneyt şöyle buyurdu. Şöyle söylüyordu. Şöyle buyurduğunu duydum dedi. Ne buyurmuş Cüneydi Bağdadi Hazretleri? El kurbu bil veydi cem'un vel gaybetü bil beşeriyeti Bir söz. Bu sözü Arabistan'da okusa bile bir insan bütün kelimelerini bilse bile anlayamaz. İzah etmeden Anlayamaz bak, el furbu yakınlık bilvecdi bulmak ile bulmakla olan yakınlık cem'un beraberliktir vel gaybetü bil beşeriyeti beşeriyet ile kaybolmak tefrikatun tefrikadır kimse bir şey anlamaz izah edilmeyince imam ahipte okusa da ilahiyatta okusa da anlamaz bir şey neden? her mesleğin tabirleri vardır. Tabirleri vardır. Terim diyoruz şimdi. Terim de İngilizce'de terminolojiden geliyor, yani batıdan geliyor. bir diyeceğiz. Her her mesleğin kendine göre efendim, tabirleri vardır. Misal. Otomobil ustası çırağına sesleniyor. Evladım, kurbağacıyı getir. Şimdi bu dereye gidecek kurbağlı dereden bir küçük kurbağacık tutacaksa ustası sa mı götürecek? Vurak vurak vurak diyen kurbağcı mı götürecek? Hayır. Bu ne demek? Kurbağacık bir çeşit vida sökmek için bir çeşit anahtar vida sütme anahtarı, Kurbağacık diyor. Belki kurbağaya benzediğinden o isim verilmiş ama o meslekte kurbağacık demek derede vurak vurak diyen hayvan demek değil. İşte bu, o mesleğin tabiridir. Yani o mesleğe ait bir şeydir. Kaptı kaçtı. Kaptı kaçtı ne demek? Bir şey tuttu, ondan sonra pırr gitti. Hayır, kaptı bir, kaçtı bir çeşit otomobil. Kaptı kaçtı. Adamın kaptı kaçtısı var. Yani bir otomobil tipi. İşte bu bir tabirdir. Şimdi, muhterem kardeşlerim, tasavvufun da tabirleri vardır. Kasavuf bir ilimdir. Efsiz, engin, derin bir ilimdir. Bundan kimse bir şey anlamaz. Kurbağacıktan anlamadığı gibi, kaptı kaşlıdan anlamadığı gibi efendim ne diyorlar? Güneydoğu Anadolu'da bir yemek yapıyorlar. Adı çirkin, kendi tatlı. Kısır. Kısır. Bir tabak kısır yedim. Allah Allah. Çocuğu olmayan bir adamı yedim. Yem yan mı bu nedir filan der insan? Öyle değil işte. bulgurdan yapılmış bir şey. Kısır. Evet. Tabirleri var her mesleğin. Tasavvufta da iki hal var. Birisi ötekisinin zıttı. Birisi cem hali. Birisi tefrika hali. Yani Cenab-ı Mevna ile bir olmak hali var. Cenab-ı Mevna'dan ayrı olmak hali var. Bir olmak ayrı olmak bu tabi nasıl bir hal katmayan bilmez bunu tasavvufta ilerlemeyen bilmez Cenab-ı Mevla'ya kavuşmanın zevkini tadını bilmez nasıl olduğunu da bilmez çünkü tatmadı şimdi el kurbu bir cem cem'un Cenab-ı Mevla'yı hissedip efendim, onun yakınlığını duymak cem'dir ve gaybeti bir beşeriyeti tefrikatın insanlık ahvaline takılıp kalmak efendim o da tefrikadır ayrı düşmektir ha, insan beşeri sıfatları vardır insanın işte düşünceleri vardır, hatıraları vardır kalbine gelen duygular vardır uykusu vardır, yorgunluğu vardır acıkması vardır, istekleri vardır bunlar beşeriyettir insanın insan olması dolayısıyla üzerinde bulan haller. Şimdi bunlar, bu gibi haller insanı şey yapar, meşgul eder. İnsanı meşgul edince de Allah'la Allah'ı hissetmesine, Allah'ın huzuruna ermesine mani olur. İşte o beşeri sıfatlara takılıp kaldı mı ulaşamaz, ayrı kalır. Efendim, e, bunlardan kurtulursa o zaman Cenab-ı Mevla'ya vasıl olmanın, Allah'a ermenin tadını hisseder diye buyurmuş. Bu sözün manası bu. Buradan bize ne hisse çıkar, ne, ne anlarız yani bu sözün sonucunda ne yapmamız lazım? Şu beşeri sıfatlarımızı aşabilmemiz lazım. Günlük duygular, basit duygular, hayvanlarda da olan süfli arzular vesaire, bunları bırakabilmek lazım. Bunların üstüne, bunların ötesine ulaşabilmek lazım. Onu anlarız. Onları aşmayınca mevla ile efendim mevlaya ermek, ona kavuşmak, o zevki tatmak, o buluşmayı hissetmek olmaz. Ne diyor? Niyazi Mısıri güzel bir ilahisinde Ferhat bugün ben oldum varlık tarıla geldim şirinime varma her canibim yol oldu. Yani bu anlaşılması zor bir şiir bu da. Ferhat dağı dermiş de şiirine kavuşmuş. Ben de Allah'a kavuşmak istiyorum. Benim de bir dağı delip öyle geçmem. Allah'a kavuşmam lazım. O dağ nedir? Varlık. İnsanın kendi varlığı, beşeriyeti yani, o varlıktan geçmeyince Mevla'yı bulamadığını, onu delince, onu geçince bulduğunu ifade etmişler. Tabi bunları tasavvufa geleceksin, gireceksin tasavvufi eğitimi göreceksin efendim itikaflara gireceksin halvetlere gireceksin o zaman anlayacaksın sen de. tu <gülüyor> Abdel <gülüyor> Vahid'le Bekir'in Yekulü Semih tu Hemmâmed'le Haris'in Yekulü Semih tu Cüneyt Yekul Müellif oğlu Abdülvahid'den duymuş o da Harisoğlu Hemmam'dan duymuş. O da Cüneyd'in şöyle söylediğini duymuş. Ne buyurmuş Cüneyd? Cüneyd-i Bağdadi Efendimiz büyük şeytlerimizden. Babu külli <gülüyor> ilmin nefisin celilin bezlül meçhudu. Veleyse men talebe Allah'a bi bezlül meçhudu. Ke men talebehu min tarihtil cûdu. Bu sözü Mümkünse hepiniz yazın, aklınıza yazın, kalbinize yazın, defterinize yazın, unutmayın. Ne buyurmuş Güneydi Bağdat'ı? Büyük evliya, ne buyurmuş? Diyor ki, Babı külli ilmin nefisin celilin, bütün yüce, nefis bilginin, ilmin kapısı, hep yüce ve nefis olan, İlim, ilimlerin kapısı bezdül meçhud. Gayretini bezdetmek, sarf etmektir. Şimdi biz bu dünyada yaşıyoruz. Her şeyi biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Elektriği bilmiyoruz, elektrikçi çağırıyoruz. Demirciliği bilmiyoruz, demirci çağırıyoruz. İnşaatı bilmiyoruz, kalpa çağırıyoruz. İtiş bilmiyoruz, terziye gidiyoruz. Efendim ilaçları bilmiyoruz, eczacıya gidiyoruz filan. Hastalığın tedavisini bilmiyoruz, doktora gidiyoruz. Bilmiyoruz, birçok şeyleri bilmiyoruz. E, bazı şeyleri öğreniyoruz, bazı şeylerden mahrum kalıyoruz. Manevi çok kıymetli ilimler var. Çok kıymetli ilimler var, manevi ilimler. Onun için Evgî Allah'tan bir zat muhterem buyurmuş ki padişahlar bizim sahip olduğumuz zevkleri bilselerdi ama ne kadar güzelmiş, ne kadar zevkli hayatları var, bunların elinde ne kadar kıymetli şeyler var diye ordularıyla bize hücum edip elimizden bu zevkleri almaya çalışırlardı. Padişahların orduları var ya kalınca ülkeyi alayım, hücum hücum ediyorlar, alıyorlar ya Padişahlar bizim elimizdeki zevkleri bilselerdi, onları öz zevkleri almak için bize hücum ederlerdi. Ordularıyla bize saldırırlardı diyor. İşte manevi ilimlerin zevki böyledir. Manevi ilimler böyle zevklidir. O zevkleri efendim elde etmek isteyen bir insan. Bunlar ulu, kıymetli şeylerdir. Kimin bilgisi Bunlar. Mevlana Celaleddin'in Rumi'nin bilgisi mesela. Kimin bilgisi? Mesela Yunus Emre'nin bilgisi. İç dünyası. Bildiği kafasında neler vardı? Gönlünde neler vardı Yunus'un? İşte şiirlerinde biraz bir şeyler söylemiş. Mevlana işte mesnevisinde söylemiş. Efendim Abdülkadir Geylani Efendimiz'in bilgisi. Koca koca kitaplar yazmış. Efendim işte bu büyük ariflerin Efendim, bilgileri kimisi bu bilgileri kitaplara yazmış kimisi dervişlerle öğretmiş öğrenen de memnun bilen de çok kıymetli şeyleri biliyor, çok kıymetli şeyler çok tatlı şeyler, tadına doyum olmayan şeyler zevki tarif edilmeyecek şeyler tamam bunları kazanmanın yolu nedir bu manevi ilimleri bu marifetullahı bu zevkleri, safaları, keyifleri manevi rütbeleri bilgileri kazanmanın yol nedir? Her nefis ilmin kapısı elinden gelen gayreti göstermektir. Demek ki kasavusta da ilerlemek için demek ki manevi bilgileri, zevkleri, safaları elde edebilmek için de çok çalışmak lazım. Çok çalışmak lazım. Çalışmadan olmuyor. Çalışınca oluyor. Kapı çok çalışmak, elinden gelen gayreti göstermek. Demek ki tembellikle mürid manevi makamata çıkamaz. Burada ne anlaşılıyor? Müridin manevi makamatı elde etmesi efendim, ledünni ilimlere sahip olması nasıl olacak? Çalışmakla olacak. Nasıl çalışacak? Geceleri efendim ibadet edecek, testi çekecek, teheccüd namazı kılacak, Efendim gündüzleri ibadetle taatle meşgul olacak. Büyük üstadların sohbetlerine devam edecek. Terbiyelerini isteyecek. Beni terbiye müritle demek, bir şeyi isteyen demek. Ne istiyor? E, Allah'ın rızası kazanmak istiyor. Onun için gidiyor bana bunu öğret diyor birisine. İşte bunları isteyecek, çalışacak, uğraşacak. Ondan sonra Aziz Mahmud-u Hüday'ı Hazretleri'nden nasıl öğrenmiş bu ilimleri? Efendim falanca zat işte bu ilimleri hocasından nasıl öğrenmiş? Öyle bir gayret göstermek lazım. Göstermeden derviçlikle ilerleme olmaz. Bizim hocamızdan bir hatıra nakledeyim. Bizim kardeşlerimizden bazıları dediler ki ya manevi bir şeyleri pek göremiyoruz falan dediler benim yanımda. Ben de hoca efendimize nasil ettim rahmetullahi aleyhe. Böyle kendilerinden şikayetlendiler. Bir şey göremiyoruz dediler. Böyle dedi, konuştular dedim. Hocamız dedi ki ben ne yapayım evladım dedi. Dervişlik vazifelerini yapmayınca dedi olmaz dedi. Yani tespihleri çekmezse hocasının işaretlerini anlamazsa, kalsiyelerini tutmazsa olmaz. Armut piş ağzına düş demiş. Böyle bir hatır sözü var. Herhalde anlaşılan adam Yattı armut ağzının altına, ağzını da açtı, yani çıkıp da almıyor. Armut olgunlaşacak, ağzına pat diye düşecek, o da yiyecek. Bekle bakalım, ağzı açık, havada böyle. Bekle, armut piş, ağzına düş. Böyle de olmaz. Nasıl olacak? Gayret gösterecek, hizmet edecek. Nasıl olacak? Gayret gösterecek, hizmet edecek, ilim öğrenecek, irfan öğrenecek, efendim dua alacak, vesaire vesaire, ondan sonra edecek. لَيْسَ مَنْ تَلَدَ اللّٰهُ بِبَزِّلْ مَتُحُدْ كَ مَنْ تَلَدَهُ مِنْ تَلِكِلْ Teala hazretlerini elinden galeti göstererek bulmaya çalışan insan Allah lütfeder de verir diye bekleyen gibi olmaz diyor. Verir mi Allah? Verebilir, bilemeyiz. Allah'ın işine karışılmaz. Verirse verir. Peygamber Efendimiz'i seçmiş, Peygamberler'in serberi kılmış Nice, nice peygamberler var, diyorlar ki ah o ahir zaman peygamberinin ümmeti olabilirse Ümmeti olma bile can çekiyor, canları çekiyor, yalvarıyorlar yani. E Allah peygamber efendimizi seçmiş. Kimisine verir, hikmetinden sual olmaz, verebilir. Ama öyle Allah verecek diye işi, oluşu, oluşunu bekleyen, gayret gösteren gibi olmaz gayret göstermek lazım. Kim söylüyor bunu? Bu işin üstadı söylüyor. Cüneydi, Cüneydi Bağdadi Efendimiz söylüyor. Evladım çalış diyor. Bizim sağ olan bir ihsanımızdan zaten. var. Hocası Akda Salma çıkmış. Hasip Efendimiz rahmetullahi o da elinde havlu. Hocamız çıksın da havluyu tutayım. Kurulasın elini yüzünü diye bekliyor böyle. Demiş ki ya acaba Hoca efendiler himmet edermiş müritlere. Şeyh efendi müritte himmet edermiş. Himmet nasıl bir şey? Falan diye böyle bunu düşünmüş. Hoca efendiler abdest almış. Böyle merdivenlerden aşağı gelirken elleri ıslak havluya alacak, kurulacak. Bazıları demiş şeyhin himmet himmet derler demiş. Şeyhler de der ki evlat hizmet hizmet. Ha, demek ki himmete ermek için hizmet etmek lazımmış. Yani demek istiyor ki sen hizmete devam et, himmetin ne olduğunu görürsün o zaman, himmete edersin himmetin ne olduğunu görürsün diyor. çalışılacak Evet, güzel. Bu çok önemli. Çalışacağız. Yani Allah'ın rızasını kazanmanın da çalışmakla olduğunu bileceğiz. Tembel olmayacağız. Sonuncu paragrafı okuyorum. bugünkü dersindeki sonuncu paragrafı. ''Semi'tü ebel fethi Yusuf ebne Ömer ezzahide ki Bağda'da yakul, Semih'tü Caferetle Muhammed ibn Nusayr'in yakul, Semih'tü'l Cüneyd'e yakul. Zahid, Ömer oğlu Yusuf, ebu Fethik'ten ben duydum diyor meyallif. Bağdat'ta duydum. O da Nusayr oğlu, Muhammed oğlu Cafer'den duymuş, o da Cüneyd'den duymuş ki... Güney'de bazıları şöyle demiş. İnna'llaha teala yahli su ila'l kulubi min halu'satil kulubi bihi ileyhi min zikrihi. Tanzur ma halata kalbek. Allahu teala hazretleri lütfu ihsanından kullarının gönüllerine ikramlarını kalplerin Allah'a yönelik zikirlerine göre verir. Himmetlerine, zikirlerine göre verir. Gönüller, kalpler Allah'ın zikri konusunda, Allah'a güzel efendim, zikirle efendim, yaklaşma konusunda davranışlarına göre Allah da o gönüllere büyü öyle verir. Kısacası, zikri güzel yaparsan Allah'tan feyiz çok alırsın. Feyiz, zikrin güzelliğine göre gelir demek bu. Bu sözün kısacası, dobra dobrası, kaba tüşresi böyle. Allah-u Teala Hazretleri, iyilik ve ihsanından kulların gönüllerine, Bunların gönüllerinde O'nun zikri nasılsa O'nun hesabına göre o miktarca verir. Yani, senin Allah'ın zikrin nasıl kardeş? nasıl zikrediyorsun sen? Hocam elime tesbih alıyorum, bir taraftan televizyon seyrediyorum, bir taraftan etrafı seyrediyorum, elinde şükür şükür tıkır tıkır. Böyle zikir olmadı. Yani kendini veremedin sen, aklın başka yerde. Yani dilin zikrediyor ama aklın başka yerde. Gönlün Allah'ı zikretmiyor. Gönlünle tam yönelmemişsin. Sakin bir yerde zikir yapacaksın. Neden? Aklın başka şeye takılmasın diye. Karanlık bir yerde yapacaksın. Mümkünse neden? Işıktan dolayı etrafındaki ışık oyunlarından, renklerden aklın dağılmasın diye. Kodankire olmak için, temerküz edebilmesi için şeyin, tefektörünün insanın toplanabilmesi için böyle derlenip toplanabilmesi için aklının kendisini oyalayacak her şeyden sıyrılması lazım. O sıyrılma olmadan zikir yapınca gafletle zikir derler böyle. Gafilane zikretmek. Oradan bir şey olmaz. Veya çok az şey olur. Ya hiç olmaz ya çok az olur. Ama arifane zikir olursa kendisini vererek olursa adam ağlıyor. Allah Allah. Ben bunu vurmadım. Kötü bir söz şey söylemedim. Bu adamcağız niye ağlıyor şimdi karşımda? Sen karışma onun işine. Sen onun işine karışma. Onu, onu sen anlayamazsın. O içinden Allah'a tefekkür ediyordu. Ne güzel duygular düşündüyse gözü yaşlandı işte. Gözü ondan ağlıyor. Ağlaması ondan. İnsan her zaman acıdan ağlamaz ki. Ne güzel duygulardan ne güzel ağlamalar vardır. Demek ki Efendim zikrin kalitesine, kıymetine, derinliğine, şuurunun güzelliğine göre Allah'ta gönlüne neler iftah ederse eder. İyi ise iyi. Eh kâfi olursa kâfi müridin gönlüne de tecelli olmaz. Tanrı maza halete kalp kalbek. Bak bakalım kalbine neler karışmış senin, kalbinin neler karma karış etmiş, meşgul etmiş, ona bak diyor. E neler meşgul ediyor, bu zamani insanların kalplerini neler meşgul ediyor? Efendim Fenerbahçe'ye kalabalısarayı iki bir yendi, efendim bilmem e, Mesut Yılmaz, efendim e, reis-i cümrara vazifeyi iade etti. Ötekisi şeyi aldı. Enflasyonun miktarı şuymuş. İhracat azalmış. Efendim ee, ithalat çoğalmış. Gümrük birliğinden şu olmuşuz. Efendim bu akşam acaba eğlenceyi nerede yapsak? Emirgan korusuna gitsek? Çamlıca Tepesi'ne mi çıksak? Efendim ee, yar bana bir eğlence. Yar bana bir eğlence filan. E, Hengizin aklı, fikri, kalbi dünyevi şeylerle, boş şeylerle meşgul, Allah'la meşgul değil ki, Allah'ı düşünmüyor ki, Allah'ın lütfu kendisine gelsin, Allah'ı zikretmiyor ki her şey, Allah'tan gayrı her şeyle meşgul, insanların kafaları nelerle meşgul, şuradan yürü şuradan yürü Kadıköy'de anket yap bakalım, altı yoldan Kadıköy vapur iskelesine kadar, anket yap bakalım İnsanlar durdur, anket yapıyorum de, hocamız söyledi de anket yapıyorum. Kalbinde ne var? Ne düşünüyorsun? En çok düşündüğün şey ne? Kimisi işiyle kimisi kumarda, kimisi şunda, kimisi bunda. Bak kalpler nelerle meşgul. Neyle meşgul? Masivallah ile meşgul. Allah'tan gayrı her şeyle meşgul. Allah'ı düşünmüyor, Allah'a hatırlamıyor, Allah'ı anmıyor. Efendim yüce nefis ilimleri düşünmüyor, aramıyor. allah'u u Teala Hazretleri Ses biraz azaldı. allah Teala Hazretleri cümlemizi nübbetten ikaz eylesin. Gafil etmesin bizi, cahil eylemesin. Kıymetli şeylerin kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Kıymetli şeylerin başında marifetullah bilir. Allah'ı bilmek. Onun kıymetini bilmiyor kimse. Anlatamazsın. Ya bu adam çeşme caminde çıkmış. akşamla yasının arasında neler söylemiş. Anlamayan anlamaz kıymetini bilmeyen bilmez. Dinlediği halde efendim önemsemez. Ya bu benim karnımı doyurmuyor der. Bu senin karnını da doyurur. Dünyanı da gülüsten eder. Ahiretini de mağmur eder. Cennet'e de erdirir. Her işini de efendim güzel bir noktaya getirir ama işte anlayabilirse insan Allah Teala Hazretleri cümlemizi katlet uykusundan uyandırsın.